Bu Hazretler'in de sokuldu, geldi biliyorsunuz. Bu saçların ne senin böyle başında? Göre göre benim saçımı gördün yalnız ulan dedim. Başka bir şey mi görmedin miyiz? He? Sende ne saç var ne sakal var dedi. Şu sakallı adam bana dedi ki, ya arkadaş ben sakal kolormusun, saç bırakmışım deyse, buna hak vereceğim. Çünkü sakal bırak sünnettir, sünneti seniyedir, saç bırakmış sünneti seniyedir. Bunun sakal olduğu için ben dişin saçını bıraktım da, Sakalını bırakmadın diye sorarsa ben <gülüyor> Mehmet'e kızmam. Ama senin ne saç var ne sakal var dedi. Kafanda ustura vurdurmuşsun. Sen dedi Hristiyan papazına benziyorsun. Saçlarım var daha dedi. Evet Hristiyan papazlarla benziyorum ben. Efendim Hristiyan papazının kestiği yenir. Kızı alınır. Sen hiç işte kafana ustura vurdurmuşsun. Mecusi'ye benziyorsun. Mecusiler kafaya ustura vurdurlar. O ehli kitap değil onun kızı alınmaz tekzi de yenmez. Böyle lüzumlu şeylere şal vardır, saçlı, sakaldır, bununla uğraşmaya lüzumlu yok. Allah bunlara bakmıyor. Allah kalbe bakıyor yaptığın ef'al harekatının iyiliğine. Allah ona nazar ediyor canım.